Müslümana nasihat kitabı içindekiler Bu kitapta 42 madde vardır. Bunların 35 maddesinde Fethül Mecid ismindeki Vehhabi kitabından bir parça bildirilmiş ve bunlara İslam alimlerinin kitaplarından cevaplar verilmiştir. Madde numaraları ve her maddedeki Kitabın yazısı ve bunların kitabımızda bulundukları sahifelerin numaraları aşağıda gösterilmiştir. Tarafımızdan eklenmiş olan açıklamalar, köşeli parantez içinde gösterilmiştir. Madde numarası Fethül mecid kitabından alınan yazı Sahife numarası 1. Tasavvufçuların kitapları, Şirk ile doluymış. Buna İmâm-ı Rabbânî Hazretleri cevap vermektedir. 82 2 Ameller, ibadetler, imandan parçaymış. Buna, emali kasidesinden ve hadikadan cevap verildi. 85 3 Ölmüşten ve uzaktakinden yardım istemek, şirk imiş. 90 4. Taavvuhcular kaâfirilmiş. Mürit şeyhine tapınıyormuş. Buna usullü lerba kitabından tercüme ederek cevap verildi. 91. 5. Türbe yapmak, kabrile teberrük, şirkimiş. Bu iftiralarına savayı ki ilahiye kitabından tercüme ederek cevap verildi. 93. 6. Esap ve din büyükleri, peygamberimizden başka kimseyle bereketlenmemiş. 96 7. Tasavvuf, Hint Yahudilerinden alınmış. Buna Muhammed Masum hazretlerinden cevap verilmiştir. 96 8. Ölüden bir şey beklemek, evliyanın ruhları hazırdır demek şirkmiş. 108 9. Rasulullahı övmek, Ondan yardım istemek, şirkmiş. Buna, Mir'at-ı Medine kitabından cevap verildi. 109 10. Ölüye yalvarmakla, şefaati elde edilmez, diyor. 122 11. Şeyhlere, Ahmet Bedevi'nin mezarına tapınılıyormuş. 123 12. Peygamber yardım edebilseydi, Eshap arasındaki fitneyi önlerdi, diyor. 124 13. Kaside-i gibi, Resûlullah'ı met eden kitaplar, Şirk ile doluymuş. Buna Muhammed Masum Hazretlerinden cevap verilmiştir. 125 14. Türbeleri yıkmalıymış. Buna İbne Hacer Hazretlerinin, Zevacir kitabından cevap verildi. 127. 15. Mescide girenlerin, Hücre-i Saadet'i ziyaret etmeleri caiz değilmiş. Buna, Miraat ı kitabından cevap verildi. 130. 16. Okunan salavatın, Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Haber verildiğini kendi de yazmaktadır. 144. 17. Evliyadan yardım istemek şirkmiş. Buna Allame Ahmet İbn Kemal Efendiden cevap verilmektedir. 144. 18. Evliyanın kerametlerine küfr, şirk demektedir. Buna İmamı Rabbanî Hazretlerinden ve mevahipten cevap verildi. 149 19 Evliya keramet satarmış. Veli ve zındıkları birbirlerine karıştırıyor. Bana yaklaşmak için vesile arayınız ayeti 160 20 Allah ve müminler sana kâfidir ayetini yanlış anlatıyor. Buna Berîka kitabından cevap verildi. 166 21 Mezhep imamlarına uymak sapıklık imiş. 168. 22. Ölülerden şefaat beklemek şirk imiş. Buna Hadika kitabından cevap verildi. 185. 23. Ehli sünnet kaside-i Kur'an'dan üstün tutuyormuş. 192. 24. Ölü duymaz, faide vermez. Ondan bir şey istemek şirk olur diyor. Buna Minhatül Vehbiye kitabından cevap verilmektedir. 192 25 Vehabilerin içtihatlarının bozuk olduğunu kendileri de söylemektedir. 242 26 Kabir ziyaretine izin verildi. Sonradan bid'atler karıştı diyor. Buna Rabıta-i Şerif'e risalesinden cevap veriyoruz. 244. 27. Resulullah salavat okuyanları bilir diye bilmektedir. 250. 28. Eşab-ı Kiram'ın ve tabiinin üstünlüklerini bildiriyor. 251. 29. Diriden yardım istenir, ölüden istenmez diyor. Buna merak-ı fela ve zevacirden cevap verilmektedir. 251. 30. Ölü için adak yapmak, hayvan kesmek şirkimiş. Buna Minhatül Vehbiye kitabının sonundaki Eşedül Cihat kitabında Arabi olarak cevap verilmektedir. 254. 31. Vehabiler hakkındaki fetva. Bu fetvanın aslı. Minhajul Vehbiye kitabının sonunda arabi olarak mevcuttur. 265 32 Cevabını Oman adındaki Vehbi kitabına mektubattan cevap verildi. Mevlid kıssası ve Delailül Hayrat okumanın meşru olduğu ispat edildi. 270 33 Tasavvuf ve tarikatler sonradan ortaya çıktı. Bunları İslam dinini emretmemektedir diyor. Buna Senaullahi Dehlevi'nin İrşadü't Talibin kitabından cevap verildi. 290 34. Tasavvuf ve keramette inanmayanlara Hadika kitabından cevap verildi. 308 35. Kıyamet günü herkes sevdiğinin yanında bulunacaktır. 317 36. Vehhabiliğin başlangıcı ve yayılması. 325. 37. Vehhabiliğin ortaya çıkışı ve inançları. Miratül Haramain'den alındı. 335. 38. Vehhabilerin Taif'te Müslümanları öldürmeleri ve yağmaları. 337. 39. Vehhabilerin Mekke'de yaptıkları işkenceler. Miratül Haramain'den alındı. 342. 40. Vehhabilerin Medine'ye girmeleri ve yağmaları. Miratül Haramain'den alındı. 348. 41. Mübarek şehirlerin Vehhabilerden geri alınması. 352. 42. Mekke ve Medine şehirlerini Osmanlılar Vehhâbîlerden kurtardıktan sonra yapılan kıymetli eserler. 371 Köyde, yolda namaz kılarken, kıble cihetini anlamak için, güneşi gören toprağa bir çubuk dikilir. Yahut, bir ipucuna anahtar, taş gibi bir şey bağlanıp sarkıtılır. Takvim yaprağında yazılı, kıble saati vaktinde, çubuğun, ipin gölgeleri, Kıble istikametini gösterir. Gölgenin güneş bulunduğu tarafı Kıble ciheti olur. Aşağıdaki şiir Mevlana Halid ibadaddi'nin Kaddesallahu Teala Sir Aziz dipnot bir. Büyük İslam alimi Halid ibadaddi 1242 M.Ö. 1826 senesinde Şam'da vefat etti. Farisi Divanından bir parçanın tercümesidir. Ah yazık. Ömrüm boş şeylerle geçti. Ah yazık. Yarını hiç düşünmedim. Ah yazık. Hep hevaya bina kurdum şaşkınca. Din temeli çürük oldu. Ah yazık. Affı sonsuzdur diyerek pek azdım. Kahhar ismini unuttum, ah yazık. Daldım günaha, yapmadım hiç hayır. Niçin doğru yoldan saptım, ah yazık. Mal için, makam için hep uğraştım. Sonsuz nimetlerden oldum, ah yazık. Yol bozuk ve karanlık. Önde şeytan, günah ağır, ağlarım hep, ah yazık! Hesap defterimde yok bir iyilik, nasıl kurtulur bu halit? ah yazık!